Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, resmi gazetede yayınlanan kanun hükmünde kararnamenin 104. maddesiyle kapatılan Harp Akademileri Askeri Liseler As Subay Hazırlama Okullarının nasıl kullanılacağı merak konusu oldu. Başbakan Binali Yıldırım'ın kapatılan askeri okullarla ilgili piknik alanı yapılacak, güzel mekanlar yapılacak açıklamasına rağmen bazı arazilerin ve binalarla ilgili geçmişten beri İmara açma planları olduğu belirtildi. İstanbul'un en değerli arazilerine sahip onlarca dönümlük kışla ve okulların ne olacağı sorusu yanıt arıyor. Cumhuriyet'ten Hazal Ocağı'nın haberine göre kapatılan okullar ve değerli arazileri, Üsküdar'da bulunan Kuleli Askeri Lisesi ki ilçenin en değerli arazisine sahip, İstanbul Boğazına neredeyse sıfır konumunda olan okul, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından, Yeniçeri ordusunca kışla olarak kullanılmış, neredeyse 500 yıllık bir tarihe sahip olan bu okulun arazisi üzerine otel yapılacağına dair iddialar uzun zamandır gündemde yerini koruyor. Boğaz'ın incisi olan bu okulun kapatılmasının ardından ne olacağı merak konusu. Heybeliada, Deniz Lisesi İstanbul'un turizm mekanlarından biri olan Heybeliada sahilinde yer alıyor. Denize sıfır arazide yer alan okul 1946 ve 1947 yılında eğitimine başladı. Deniz Harp Okulu da Tuzla sahilinde yer alıyor. Kıyının en ucunda yer alan arazi bölgenin en değerli yerlerinden. Geçen yıllarda bu alanın imara açılacağına dair iddialar vardı. Hava Harp Okulu İstanbul'un en değerli yerlerinden biri olan Yeşilyurt'ta yer alıyor. Bakırköy'e bağlı bu semtte satılık ev fiyatları yaklaşık 1 milyon liradan başlıyor. Bölge Atatürk Havalimanı'na da yakın olması nedeniyle daha da önemli. Kararname ile birlikte GATA ve askeri hastaneler de Sağlık Bakanlığı'na bağlandı. Haydarpaşa'da ve Taksim'de bulunan GATA'ya bağlı değerli hastane arazilerinin yerinde kalıp kalmayacağı ise yine soru işaretleri arasında. Antalya Kumluca'da 1. derecede doğal sit alanı olarak ilan edilen Alakır Vadisi'ndeki Alakır Nehri üzerinde inşa edilen 4 hidroelektrik santralin ardından kapasite arttırma adı altında yürütmeyi durdurma kararına rağmen 5. HES inşaatı da sürüyor. Reis Enerji Şirketi'ne bağlı Dereköy Elektrik Üretim Limited şirketi tarafından yapımı planlanan Dereköy Regülatörü ve HES projesinin kapasite artırımına ilişkin olarak Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İn Müdürlüğü'nce verilen ÇED gerekli değildir raporu da mahkemeden dönerken şirketin çalışmaları ise durdurak bilmiyor. İnşa edilen 4 HES ile birlikte toplamda 8 HES projesi bulunan Alakır Nehri üzerindeki projelerin bir bir hayata geçirilmek istenmesine karşı Vadinin sakinlerinden Birhan ve Tuğba Erkutlu çiftinin mücadelesi de sürüyor. Vadide devam eden çalışmaları değerlendiren Birhan Erkutlu, mahkeme kararında Alakır Vadisi ve Nehri üzerinde herhangi bir HES çalışması yapılamaz denildiğini aktararak buna rağmen çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Şirketin kapasite artırma adı altında sunduğu projenin 5. HES çalışmasına dönüştüğünü belirten Erkutlu, mahkemenin projeyi yeniden iptal etmesine rağmen alınan kararların arkasından dolanılarak ...projenin hayata geçirildiğini aktardı. Benzer şekilde 3 adet HES projesinin halen çivi çakılmamasına karşın... ...kılıç gibi başlarında durduğunu ifade eden Erkutlu... ...her ne kadar hukuki mücadeleyi kazansak da... ...yeni bir kanun maddesi ya da kanun hükmünde kararname ile yaratılan bir boşlukla... ...yeniden bir hukuk mücadelesi vermek zorunda kalıyoruz. Burada kapasite arttırımı için yeni bir proje sunarak... ...sadece var olanın düzenlenmesi olarak yansıtılıyor. Mahkeme de bunu böyle algılıyor ve buna izin veriyor bütünsel bakılarak çet gerekli değildir karar verilmesine karşın şirketler böyle bir teknik boşluk üzerinden hukuksuzca işler yapıyorlar diye konuştu kendisi. Antalya'nın Kaş ilçesinde dünyaca ünlü Patara plajındaki Karetta Karetta deniz kaplumbağası yuvaları özel bir ekip tarafından korunuyor. Gündüz insanlar gece ise Karetta Karettaların kullandığı plajda 195 yuva tespit edilirken kısa zamanda yuvadan çıkacak yavruların denizle kucaklaşması bekleniyor. Kaş yakınlarındaki dünyaca ünlü Patara plajında bir süredir yumurtlayan Karetta Karettaların yuvaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden akademisyenlerin oluşturduğu, ekip tarafından takip ediliyor. Profesör Doktor Kurtuluş Olgun ve asistanları Yusuf Geroğlu, Mehmet Tural ve Habibe Güler'den oluşan ekip geceleri sahilde gezerek yumurtaları bırakılan yuvaları tespit ediyor ve sonra bu yumurta bırakılan yuvalar insan faaliyetinin olduğu yerde çelik kafese alınıyor. Olmayan yerde ise yüzey altı denilen görünmez kafeslerle korunuyor. Proje koordinatörü Profesör Doktor Kurtuluş Olgun şunları söyledi. Proje ile ilgili Patara plajı, karetta karetta kaplumbağalarının çok önemli üç üreme alanından biri. Şu ana kadar Patara plajında Kaş tarafında kalan 10 kilometrelik bölümde 195 yuva tespit ettik. İlk karetta karetta yumurtası 23 Mayıs'ta sahile bıraktı. Hepsini çelik ve yeraltı kafesleriyle korumaya aldık. Domuz, tilki, porsuk ve martılara karşı yumurtalar korunuyor. Yavru karataların çıkışı başladı ancak yoğun çıkışlar Ağustos'un ilk haftasından sonra olacak dedi. Patara plajının saat 8'de... Akşam 20 arasında insanlar 20 ve sabah 8 arasındaysa ise karetta karetalar tarafından kullanıldığını aktaran Profesör Olgun. Gece antik plajda insan girişi yasak olduğu için karetta karetalarda rahat rahat yumurta bırakma olanağı buluyor. Bu yıl tespit edilen yuva sayısı çok iyi diye değerlendirdi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği